Merhaba, ahlaki bir ikilemde kaldığın o anı bir düşün. Hı hı. Belki bir arkadaşını korumak için masum bir yalan söylemekle ne pahasına olursa olsun dürüst kalmak arasında gidip geldin. Evet, hepimizin yaşadığı bir şey. O an beyninin içinde dönen o karmaşık hesaplaşma var ya. İşte bugün o hesaplaşmanın kalbine iniyoruz. Aslında elimizdeki kaynaklarda tam olarak bunu yapıyor. Aynen. Felsefeden psikolojiye. Hatta İslam ve Batı düşüncesini karşılaştırarak müthiş bir derinlikte inceliyor bu konuyu. Yani aslında o kısacık anda binlerce yıllık felsefi tartışmaları, çocukluktan itibaren öğrendiğimiz ahlaki dersleri... Ve tabii ki kültürü. ...ve ait olduğumuz kültürün tüm kodlarını bir araya getirip bir karar veriyoruz. Amacımız da bu içimizdeki ahlak pusulasının nasıl çalıştığını, iğnesinin neye göre hareket ettiğini birlikte çözmek. Harika bir özet. Bu doğru olan ne sorusuna cevap arayan herkes için bir yol haritası olacak. O zaman başlayalım ve şu soruyu masaya yatıralım. Buyurun. Ahlak dediğimiz şey yer çekimi gibi evrensel bir kanun mu? Yoksa tamamen bizim uydurduğumuz kültürden kültüre değişen bir kurallar bütünü mü? Bu felsefenin en e, temel sorularından biri. Eğer insana işkence etmek her koşulda kötüdür dediğimizde, evet. bunun matematiksel bir gerçek gibi nesnel olduğuna inanıyorsak, o zaman biz ahlaki realist oluyoruz. Anladım. Ama eğer bunun sadece bizim güçlü bir duygusal tepkimiz bir tür beğenmeme durumu olduğunu düşünüyorsak, o zaman da antirealist kamptayız. Peki bu ahlakın kaynağı ne? Yani nereden geliyor bu doğru ve yanlış hissi? Aklımızdan mı, duygularımızdan mı? İşte filozoflar da tam bu noktada ayrışıyor. Immanuel Kant gibi düşünürler diyor ki, Ahlakın kaynağı saf akıldır. Saf akıl. Evet. Duygular gelip geçicidir, güvenilmezdir. Ama akıl bize evrensel ve herkes için geçerli kurallar sunabilir. Mantıklı. Diğer yanda David Hume gibi isimler ise hayır diyor. Ahlak tamamen duygularımızla ilgilidir. Bir şeye kötü dememizin sebebi onu düşündüğümüzde içimizde hissettiğimiz... Tiksinti veya öfkedir. Tamam, bu teoriler büyüleyici ama biraz soyut kalıyor sanki. Bunlar o en başta konuştuğumuz beyaz yalan ikileminde bize nasıl yardımcı olabilir? Harika bir soru. Yani günlük hayatta kullanabileceğimiz bir alet çantası gibi düşünebilir miyiz bunları? Kesinlikle. İşte bu teoriler üç farklı pratik ahlaki alet çantasına dönüşüyor. Birincisi Aristoteles'in erdem etiği. Aristo. Aristo sana ne yapmalıyım diye sormaz. Sana nasıl bir insan olmalıyım diye sorar. Aa bu çok farklı bir bakış açısı. Ona göre mesele tek bir doğru eylemi bulmak değil, dürüst, cesur, cömert gibi erdemli bir karaktere sahip olmaktır. Yani o beyaz yalan durumunda erdem etiği şunu soruyor. Dürüst bir insan burada ne yapardı? Sadık bir arkadaş ne yapardı? Aynen. Ve bu ikisi arasında bir denge bulmaya çalışırdı değil mi? O meşhur altın orta fikri sanırım bu. Tam olarak bu. Cesaret, korkaklık ile pervasızlık arasındaki altın ortadır. Cömertlik, savurganlık ile cimrilik arasındaki dengedir. Bu yaklaşım sana bir kural kitabı vermez, karakterine bir heykel gibi yontmanı söyler. Peki, gelelim ikinci alet çantasına, Kant'ın deontolojisi. Bu sanki biraz daha katı bir yaklaşıma benziyor. Hem de nasıl? Deontoloji, ötev ahlakı demektir. Burada sonuçların hiçbir önemi yoktur. Hiçbir mi? Hiçbir. Önemli olan tek şey... ...doğru olan kurala uymaktır. Kant için ahlak... ...bir bilgisayar programının... ...kodlarını takip etmesi gibidir. İlginç. Koşullar ne olursa olsun... ...kod ne diyorsa onu yapar. Ve en temel kodu şudur... İnsanları asla hedeflerine ulaşmak için... ...bir basamak gibi kullanma. O zaman bizim beyaz yalan senaryomuzda... ...Kant'ın cevabı net. Asla yalan söyleme. <gülüyor> Kesinlikle. Arkadaşın üzülecekmiş... ...kötü bir sonuç da olacakmış... Bunların hepsi önemsiz. Kural, kuraldır. Bu bana biraz sezgilerimize aykırı geliyor açıkçası. Bu teorinin en çok eleştirilen yanı zaten. Gelelim üçüncü ve en pragmatik yaklaşımı. Faydacılık. Evet, Mill. John Stuart Millle özdeşleşen bu görüş, Kant'ın tam tersi. Diyor ki, kuralı falan boşver, önemli olan tek şey sonuçtur. Bir eylemin ahlaki diğeri tamamen yarattığı sonuçla ölçülür. Yani... En fazla sayıda insan için en büyük mutluluğu getiren eylem doğru eylemdir. Tam olarak bu. O zaman bizim beyaz yalan örneğinde bir faydacı muhtemelen şunu hesaplardı. Doğruyu söylersem bir kişi çok üzülecek, yalan söylersem bir kişi korunacak ve kimse zarar görmeyecek. Hı hı. O zaman yalan söylemek daha fazla mutluluk yaratır, dolayısıyla ahlaken doğrudur. Aynen bu şekilde düşünürdü. Kulağa çok mantıklı geliyor ama onun da tehlikeli bir yanı var. Nedir o? Çoğunluğun mutluluğu için azınlığın haklarını feda etme riski. Eğer bir masum insanı feda etmek milyonlarca insanı mutlu edecekse... ...bir faydacı için bu ahlaken savunulabilir bir hale gelebilir. Vay canına! Yani bu büyük filozoflar... Bize ahlakın nasıl olması gerektiğine dair farklı reçeteler sunuyor. Ama bu işin bir de psikolojik boyutu var. Evet. Gerçekten ne oluyor sorusu. Aynen. Biz bu reçeteleri nasıl öğreniyoruz? Yani bir çocukken sahip olduğumuz o basit iyi kötü anlayışından bir yetişkinin karmaşık ahlaki muhakemesine nasıl evriliyoruz? Çocuklarla yaptığı çalışmalar bu konuda inanılmaz aydınlatıcı. Evet. Piaget fark ediyor ki Küçük çocuklar için ahlak tamamen sonuç odaklı. Niyetin hiçbir önemi yok. Şu meşhur tabak kırma deneyi değil mi o? Evet, ta kendisi. Annesine yardım etmeye çalışırken yanlışlıkla tepsideki 10 tane tabağı düşürüp kıran bir çocuk düşün. Tamam. Bir de annesinden gizli kurabiye çalmaya çalışırken tezgahtaki bir tabağı bilerek devirip kıran başka bir çocuk. Küçük bir çocuğa hangisinin daha yaramaz olduğunu sorduğunda istisnasız 10 tabak kıran der. İnanılmaz. Neden? Çünkü sonuç daha büyük, verdiği zarar daha fazla. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir ebeveyn olarak çocuğa kazanın büyüklüğüne göre kızmak aslında onun o ilkel niyeti görmeyen ahlak anlayışını pekiştirmek anlamına geliyor. Kesinlikle. Ona yanlış dersi veriyorsun. Önemli olan sonuçtur diyorsun aslında. Tam olarak. Büyüdükçe asıl önemli olanın eylemin arkasındaki niyet olduğunu anlamaya başlarız. O 10 tabağın. ...iyi niyetle kırıldığını, o bir tabağın ise kötü niyetle kırıldığını fark ettiğimiz an... ...ahlaki gelişimimizde dev bir adım atmış oluruz. Peki bu gelişim nerede duruyor? Lawrence Kohlberg bu modeli daha da ileri götürmüş sanırım. Evet, Kohlberg bu süreci üç ana düzeye ayırıyor. Birincisine gelenek öncesi düzey diyor. Hı hı. Buna kısaca bana ne faydası var evresi diyebiliriz. Ahlak tamamen dışsaldır. Bir şeyi yapıp yapmamanı belirleyen tek şey... Ödüldür veya cezadır. Yakalanmazsam sorun yok mantığı bu evrenin temelidir. Anladım. İkinci düzeyde sanırım artık toplumun ne düşündüğünü umursamaya başladığımız yer. Aynen öyle. Kohlberg buna geleneksel düzey diyor. Yani iyi vatandaş evresi. Artık başkalarının onayı, iyi çocuk olmak, toplumsal kurallara ve yasalara uymak önemli hale gelir. Hı hı. Yasalar çiğnenmemeli çünkü toplumun düzeni bozulur düşüncesi bu evrenin tipik bir yansımasıdır. Çoğu yetişkin hayatını bu düzeyde geçirir. Ve bir de herkesin ulaşamadığı söylenen o son düzey var. Gelenek sonrası düzey. İşte burası bireyin toplumun kurallarını bir kenara bırakıp kendi evrensel ahlak ilkelerini oluşturduğu yerdir. Yani yasaları bile sorguladığı yer. Aynen. Bu düzeydeki bir kişi bir yasanın adalet... İnsan onuru gibi daha yüksek bir ilkeye aykırı olduğunu düşünürse o yasayı çiğnemenin ahlaki bir görev olduğuna inanabilir. Martin Luther King veya Gandhi gibi figürler bu düzeyin en iyi örnekleridir. Fakat burada ilginç bir eleştiri devreye giriyor. Carol Gilligan diyor ki, bir dakika bu model sanki sadece erkeklerin ahlaki gelişimini anlatıyor. Bu doğru mu? Gilligan'ın tespiti çok önemli. Kohlberg'in çalışmalarını çoğunlukla erkek deneklerle yaptığını ve onların soyut adalet, haklar, ilkeler gibi kavramlara odaklandığını söylüyor. Peki kadınlar? Gilligan'a göre kadınların ahlaki muhakemesi ise genellikle bu soyut ilkelerden çok somut ilişkiler, empati, sorumluluk ve başkalarının ihtiyaçlarını duyarlılık üzerine kurulu. Buna da bakım etiği adını veriyor. Bu da demek oluyor ki... Bu da bize ahlakın tek bir yolu veya tek bir zirmesi olmayabileceğini gösteriyor. İşte şimdi en heyecanlı yere geliyoruz. Batı'nın bu akıl ve psikoloji temelli teorileriyle İslam ahlak felsefesini karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Evet. Sanki aynı problemi çözmeye çalışan ama tamamen farklı işletim sistemleri kullanan iki bilgisayar gibiler. Bu çok iyi bir benzetme. En temel fark işletim sisteminin kaynak kodunda yatıyor. Batı etiği gördüğümüz gibi büyük ölçüde insan aklına, duygulara veya toplumsal uzlaşmaya dayanıyor. Evet. İslam ahlakının birincil ve mutlak kaynağı ise ilahi vahidir. Kur'an ve Hazreti Muhammed'in hayatı. Bu çok temel bir fark. Bu sadece kaynağı değil, motivasyonunu da kökten değiştiriyor. Nasıl yani? Batıda bir eylemi yaparken motivasyonun, Ödev bilinci olabilir, kant gibi. Ya da toplumsal fayda, mil gibi. Veya erdemli olmak. Aynen. İslam'da ise temel itici güç, Allah'ın rızasını kazanmak ve ahiret sorumluluğudur. Yani bir eylemin değeri sadece bu dünyadaki sonucuna göre değil, aynı zamanda manevi ve uhrevi boyutuna göre de ölçülüyor. Bu, tüm ahlaki matematiği değiştiren bir değişken. Peki bu fark o bahsettiğimiz felsefi yaklaşımlara nasıl yansıyor? Mesela Kant'ın o evrensel kurallar fikri İslam'la bir karşılık buluyor mu? Hem de nasıl? İslam'da da adalet, dürüstlük, emanete sahip çıkmak gibi evrensel ilkeler var. Ama aradaki fark şu, bu ilkeler Kant'taki gibi insan aklının bir keşfi veya ürünü değil, ilahi iradenin bir buyruğu olarak görülüyor. Yani kaynağı farklı. Kesinlikle. Kur'an'daki adaletli olun emri, felsefi bir tartışmanın sonucu değil. Her koşulda geçerli, sorgulanamaz bir ahlaki ilkedir. Temeli, insan aklının değişkenliğine değil, ilahi buyruğun sabitliğine dayanır. Faydacılık konusunda da benzer bir durum var sanırım. Hani toplumun yararı meselesi. Evet, bu karşılaştırma belki de en şaşırtıcı olanı. İslam hukukunda maslahat yani kamu yararı diye çok önemli bir ilke var. Hı hı. İlk bakışta bu, milin en büyük mutluluk ilkesine çok benziyor. Ama arada devasa, pazarlık edilemez bir fark var. Nedir o fark? Batı faydacılığında teorik olarak her şey daha büyük bir iyilik için feda edilebilir. İslam hukukunda ise kırmızı çizgiler, bir tür güvenlik duvarı var. Beş şey mutlak koruma altındadır. Can Mal, akıl, nesil ve din. Bunlar dokunulmaz yani. Bunlar hiçbir fayda hesabına kurban edilemez. Yani çoğunluğun faydası için tek bir masumun canına kıyamazsın. Toplumun refahı için dinin temel ilkelerini çiğneyemezsin. O güvenlik duvarı iki sistem arasındaki en temel fark. Ve Carol Gilligan'ın bakım etiği dediği o empati ve sorumluluk odaklı yaklaşım... İslam düşüncesinde bunun da çok güçlü bir karşılığı var anladığım kadarıyla. Karşılığından da öte, çok daha geniş bir çerçevesi var. İslam'daki merhamet, şefkat ve sorumluluk kavramları sadece insanlar arası ilişkilerle sınırlı değil. Nasıl yani? Hayvanlara, bitkilere hatta cansız çevreye karşı da bir sorumluluğu içeriyor. Tüm kainatın insana bir emanet olduğu fikri bu yaklaşımın merkezinde. Çok ilginç. Hz. Muhammed'in susuz bir köpeği suluyan, günahkar birinin affedilebileceğini söylemesi ya da gereksiz yere bir dalın koparılmasına hoş görmemesi, bu bakım etiğinin ne kadar geniş bir yelpazede düşünüldüğünün en somut örnekleri. Peki tüm bu karmaşık felsefi ve dini sistemler, gündelik hayatta, toplumda nasıl etekemeye bürünüyor, bizi bir arada tutan o görünmez harç nasıl karılıyor? Bu harç, aile, okul, dini kurumlar ve tabii ki medya gibi kanallar aracılığıyla nesilden nesile aktarılıyor. Aile, ahlakın ilk tohumlarının atıldığı yer. Temel yani. Evet. Okul bu temellerin üzerine sosyal ve entelektüel katmanlar ekliyor. Din ise birçok toplum için ahlakın nihai meşruiyet kaynağı, o pusulanın kuzeyini gösteren manyetik alan gibi. Ama burada 21. yüzyıla özgü bir durum var. Medyanın özellikle de sosyal medyanın yükselişi. Evet bu her şeyi değiştiriyor. Eskiden bir çocuğun ahlaki evreni büyük ölçüde ailesi ve yakın çevresiyle sınırlıyken şimdi dünyanın dört bir yanından gelen sonsuz bir iyi kötü doğru yanlış içerik akışına maruz kalıyor. Bu geleneksel kurumların etkisini sarsıyor sanki. Kesinlikle bu durumda o meşhur soruyu gündeme getiriyor. Ahlaki bir çöküş mü yaşıyoruz yoksa sadece normlarımız mı değişiyor ve dönüşüyor? Bu cevabı kolay olmayan bir soru. Ve tabii ki ahlak her sorunu çözen sihirli bir değnek değil. Bazen bizi içinden çıkılmaz ikilemlerde, paradokslarda bırakıyor. En klasik örnek görevlerin çatışmasıdır. Kapına masum bir insan sığınıyor ve peşinde onu öldürmek isteyen katiller var. Evet. Katiller kapıyı çalıp içeride biri var mı diye soruyor. Burada iki ahlaki görevin çatışıyor. Asla yalan söyleme ve masum bir canı koru. Hangisi daha ağır basar? Çok zor bir durum. Kant asla yalan söyleme derdi, bir faydacıysa muhtemelen yalan söyle ve hayat kurtar derdi. İşte ahlakın teoriden çıkıp hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleştiği an bu. Ve günümüzün belki de en büyük meydan okuması teknoloji. Yapay zeka, genetik mühendisliği. Otonom silahlar. Evet. Binlerce yıldır geliştirdiğimiz ahlaki çerçeveler bu yeni gelişmeler karşısında yetersiz kalıyor. Bir sürücüsüz araba kaza anında seçim yapmak zorunda kaldığında sahibini mi koruyacak yoksa kaldırımdaki üç yayayı mı? Bu kararı hangi ahlaki koda göre verecek? Kim programlayacak o kodu? Aynen öyle. Doğru ve yanlışın sınırları... ...daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde yeniden çiziliyor. Ve felsefeciler, mühendisler, hukukçular bu hıza yetişmekte zorlanıyor. Özetle anlıyoruz ki ahlaki pusulamız ne doğuştan gelen sabit bir yazılım... ...ne, ne de rüzgarda savrulan bir yaprak. Felsefi arayışlarla, psikolojik gelişim evreleriyle, toplumun ve medeniyetin derin kodlarıyla şekillenen... Yaşayan dinamik bir süreç. Çok güzel özetledin. Bence bu derinlemesine incelemeden çıkarılacak en güçlü ders şu. Ahlaki sorular evrensel ama cevaplar farklı işletim sistemlerinden gelebiliyor. Evet. Biri akıl üzerine, diğeri vahiy üzerine kurulu olabilir. Ama adalet, merhamet, dürüstlük gibi temel erdem arayışı neredeyse hepsinde ortak. Mesele mükemmel ahlaka ulaşmaktan ziyade... O yolda kendi pusulasını sürekli sorgulayan bilinçli bir yolcu olmak. O zaman bu yolculuğun sonunda sana bir soru bırakalım. Teknolojinin bu kadar hızla ilerlediği, yapay zekanın hayatımızın her alanına girdiği bir dünyada, insanlığın ortak bir ahlaki zemin oluşturabilmesi için en çok hangi erdeme ihtiyacı var? Hmm. Aristoteles'in cesaretine mi, Kant'ın adaletine mi, Gilligan'ın takım ve şefkatine mi yoksa İslam düşüncesindeki emanet bilincine mi? Belki de cevap bu kadim geleneklerin hepsinin birleşiminde sakladır.